...makta. İsmiyle müsemma bir kitap Riyadu Salihin, Salihlerin Bahçesi. Şundaki bab başlıkları zikredilen ayet ve hadisler gerçekten salih olmak isteyen kimselerin dünya hayatında ihtiyacı olduğu olacağı ayet ve hadisler. Dilerseniz bahislerde de göreceksiniz.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 onu ne yapabilirsin? Alabilirsin. Delil olarak da bizlere şu mübarek hadisi zikrediyor. An Salim İbni Abdillah İbni Ömer, An Ebihi Abdullah İbni Ömer, An Ömer. Ne mübarek bir senet. Bakın arkadaşlar. Salim kimin oğlu? Salim İbni Abdullah İbni Ömer. Salim Ömer İbni Hattab'ın oğlu. Babası kim? Abdullah İbn Ömer. Abdullah İbni Ömer'in babası kim? Hazreti Ömer. Ömer İbni Kattab radıyallahu anh. Yani senet altın senetlerden. Silisile Zehebiyye diyorlar. Mübarek bir aile. Salih. Bir topluluk. "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yu'tîni el atâ. Diyor ki Ömer İbnül Kattab radıyallahu anh. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelirdi. Tabii Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam devlet başkanı ne yapıyor? Ümmetini gözetliyor, kolaçan ediyor, ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Bunlardan bir tanesi de Ömer İbnü'l Hattab radıyallahu anh. Ona da bir şeyler, yardımlar sunuyor, yardımlar veriyor. Tabii Ömer İbnü'l Hattab bir sonraki bapta da gelecek. Aziz bir adam, izzetli bir adam yani.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 Demek ki Ömer İbnül Hattab'ın da ne yok? Malı mülkü, zenginliği yok o an için. Ama diyor ki Ömer İbnül Hattab, benden daha fakir olana, o vereceğin şeye benden daha çok ihtiyacı olan kimseye ver. Tabi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, al diyor Ömer, al. Ve Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e ne yapıyor? Selam. Aleyküm selamun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 قال سالم salim. salim şimdi kimdi? Salim Abdullah. İbnu Abdullah İbni Ömer. Yani torun. Diyor ki torun. Bak yani Abdullah kimden bahsediyor torun? Abdullah'tan. Kim o? Barası. Babasından. Yani Ömer İbnu Hattab'tan değil babasından. Ki, Abdullah la yesalu ahadan şey'a kimseden diyor bir şey istemezdi. Abdullah İbn-i Ömer. Kendisine verildiği zaman ise ve o verilen o hediyeyi, o yardımı ne vardı? Alırdı. Orta yol olmak lazım. Ne düşkün, insanlara el açan, insanlardan beklenti olan, ne de kendisine bu tarz bir destek, bir yardım geldiğinde onu ne yapan? Kabul etmeyen, olmamak lazım.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 etme. Ama sonuçta senin bunu araştırma sorumluluğun yok. Öyle bir mükellefiyet Allah Teala sana yapmamış, vermemiş. Subhanak Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illallah,